Günaydın. 2013'ün sonuna yaklaştık. Geçen yıl 5 Ekim'de başladığımız programımız böylece bir yaşını aştı ve ilk günden beri hafta içi her sabah saat 7.50'de sizlerle beraberiz. Bu zamana kadar yaptığımız programları Açık Radyo'nun podcastinden veya Facebook'ta facebook.com.taksimuygar.ozesmi.page adresinden dinlemeniz mümkün. Böylece hiçbir zaman Kaçırdım demeniz söz konusu olmaz ve kaçırsanız dahi sabah erken programı daha sonra dinleyebilirsiniz. Ayrıca açıkradyo.com.tr adresinde de metinler program sonrasına konuyor. Dolayısıyla web sitesinden de dinleyemeyenler kolaylıkla metinlere ve geçmiş bütün metinlere ulaşarak programı araştırma ve derlemelerinde de kullanabilirler. Sizden ricamız bunları bize haber vermeniz. Böylece çıkan sonuçları biz de daha geniş kitlelere duyurabiliriz. Sizlerden haber ve görüşlerinizi almak bizim için çok değerli. Lütfen programla ilgili görüş ve temennilerinizi Facebook'ta facebook.com taksim uygar.özesmi.page adresinden veya Twitter'dan at adresine yazarak bize iletin. Açık Radyo'nun 0212 343 4040 tekrar ediyorum 0212 343 40-40 telefonundan veya açıkradio.com.tr açıkradio adresinden bize görüşlerinizi iletebilirsiniz. Aradığınızda veya yazarken mutlaka programının adını yani hemen şimdiye dair aradığınızı söylemeyi ve yazmayı da unutmayın. Yılın son haftasına geri dönüp başarılara bir göz atalım dedik. 2013'te Change.org'da kimler kampanyasının başarıya ulaşmasını sağladı. Neler değişti hep beraber bugün. Kısa bir tur atın. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri tarafından başlatılan imza kampanyasının talebi, Boğaziçi Üniversitesi Uçak Savar Kampüsü yolu üzerinde yapılan metro inşaatını fırsat bilen reklam şirketinin, her gün önünden öğrencilerin sık sık geçtiği, gelen misafirlerin görmekten kvanç duyduğu manzarayı yok eden reklam panosunu kaldırmasıydı. Kısa süre içerisinde bitirilmesi planlanan yeni metro hattının bir çıkışı da üniversitenin Uçak Savar Kampüsü'nün içerisinde bulunan reklam panosuyla başlatılan İmza kampanyası büyük ilgi gördü ve kısa sürede başarıya ulaştı. Boğaziçi'li öğrenciler tekrar manzaralarına kavuştular. Öğrenciler şöyle diyorlar. Bu metro hattı bittiğinde bahsi geçen yerden günde binlerce insan çıkış yapacak. Metro çıkışının tam karşısında ise eşsiz bir boğaz manzaramız vardı. Fakat yapılan bu metro inşaatını fırsat reklam şirketi metro çıkışının tam karşısında reklam panosunu dikerek bu manzaramızı yok etti. Bu katliama sakın sessiz kalma. Buradan bu reklam şirketini ve bu reklam panosuna izin veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kınıyor ve en kısa sürede bu manzara katliamını durdurmalarını talep ediyoruz diyerek talep etmişti. Bu taleplere hızlı yanıt veren belediye ise kısa sürede panonun kaldırılmasını sağladı. Sırada yakın zamanda gerçekleşen bir başka başarı öyküsü var. Yine bir belediye ile ilgili Esra Akçay Duğ tarafından Kadıköy Belediyesi'ne bu sefer başlatılan kampanya Kadıköy ilçesinde interaktif bir çocuk kütüphanesi yapılması içindi. Esra başlattığı kampanyada önce 10 binin üzerinde imza topladı, sonra bunları muhataplara teslim etti. Bakalım neler oldu? Esra'nın imzancılara gönderdiği mektupta şöyle diyor. Harika bir haberim var. Kadıköy Interaktif Çocuk Kütüphanesi'ne kavuşuyor. Kadıköy'de bir interaktif çocuk kütüphanesi açılması talebiyle atılan imzalar sayesinde 10.000'i 10 e aşkın imzalar imzacılarında katılımıyla belediye başkanı Selami Öztürk'e teslim edildi. İmza teslimi için belediyeye gittiğimde Selami Öztürk bizimle ilgilendi, vakit ayırdı ve taleplerimizi dinledi. Kadıköy'de çocukların eğlenerek, deneyerek, hissederek kitap okuyacakları, canlandırma yapacakları ve öğrenerek gerçekleştirecekleri interaktif ve aktif bir öğrenme merkezi açılmasını istiyorduk. Ben ve başlattığım kampanya imza atarak destek veren 10.000 kişi adına siz bu talebimizi ilettiniz. Kadıköy'de çocuk kütüphanesi tüm Türkiye'ye yılmasını istiyoruz. Burada başarılan bunun bir örneği olacak diyerek kızı Delfina adına herkesten, herkese katkı veren herkese çok çok teşekkür etmiş. Diyor ki bu kez 10 bin kişi bir araya geldik ve sesimiz daha gür çıktı. Belediye başkanı söz verdi hatta kendi Twitter hesabından duyurdu. En kısa sürede bir çocuk kütüphanesinin kurulduğunu herkese duyurabilmeyi umuyoruz diyor. Başkanla görüşmesinde de konunun belediyenin artık gündeminde olduğunu ve uygun yer bulunduğunda derhal çalışmalara başlanacağını söylüyor. Selami Öztürk şöyle demiş. Hatta bugün yer bulursanız kütüphaneyi haftaya açarım. Toplantının ardından Selami Öztürk'e ait Twitter hesabında da şöyle bir mesaj geçmiş. Delfina, Interaktif Çocuk Kütüphanesi için imzaları teslim etti. Projeyi ailelerle birlikte yapacağız. Evet, kızım Delfina'nın imzalarınızı belediye başkanına verdiği fotoğraflara... Buradan bakabilirsiniz diyor Esra. Başkanın Twitter hesabından yapılan açıklamanın ardından projenin gerçekleşeceğine inancımız tam en kısa sürede Türkiye'ye emsal olarak Interaktif Çocuk Kütüphanesi'nin Kadıköy Belediyesi tarafından açılmasını kitap okuyan çocuklar projesi olarak bekliyoruz. Yardımına ihtiyaç var diyor. Bu güzel gelişmelerin ardından üzerimize düşen bir görev var. Belediye bizden bir yer önerisi bekliyor diyor kendisi ve bunun için de uygun görünen binaları seçip gönderdiğimizde inceleyip kiralayacaklar. Yani biz ne kadar çabuk yer önerisinde bulunursak kütüphane o kadar çabuk açılacak. Yapman gereken Kadıköy ilçesinde bahçeli 200 metrekare civarında genişliğe sahip makul fiyatlarda ulaşımı kolay bir noktada bir bina bulup bina bilgilerine fotoğraflarıyla birlikte fiyat bilgisini bize yollamak diyorlar. Kendilerine iletişim at kitap okuyan çocuklar.org adresine e-mail yazarak ulaşabilirsiniz. Tekrar ediyorum. iletişim at kitap okuyan çocuklar nokta org adresinde. Evet Esra bunları derleyip en geç bir hafta içinde belediyeye sunacak. Böylece geriye belediyenin binayı kiralaması ve hazırlık yapması kalacak. Bu olumlu sonuç karşısında imza kampanyasını kapatmışlar. Bekleyip şimdi çalışmalara devam edecekler. Hep beraber ama konunun takipçisi olacaklar. Eğer çabalara rağmen yol alınmazsa Talebi yeniden dile getirmek için kampanyayı harekete geçirebilecekler. Diyorlar ki tabii ki buna umuyoruz gerek kalmayacak. Başlattığımız bu kampanyaya verdiğiniz destek için gönülden teşekkür. Hep beraber nice güzel değişimlere yol açmak ve tüm Türkiye'de interaktif öğrenme ve keşfetme merkezleri olacak. Okul öncesi ve sonrası eğitimdeki büyük bir boşluğu dolduracak. Çünkü çocuk kütüphanelerinin her belediyeye yayılmasını ve bir... Okuma kültürünün yaratılması dileğiyle diyor Esra Akçay Duf, kitap okuyan çocuklar genel koordinatörü. Evet, Esra'nın ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin ilham veren hikayelerini paylaştık. Yıl sonuna kadar 2013'e bakıp örnek kampanya haberlerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Esan kalın.